Merhaba, Çernobil felaketinin 28. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de nükleer karşıtı yürüyüş düzenlendi. Taş bina önünde bir araya gelen nükleer karşıtları Akkuyu-Çernobil olmayacak pankartını taşıyarak ve nükleere hayır nükleer santral istemiyoruz sloganları atarak Akkuyu-NGS toplum bilgilendirme merkezi önüne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Mersin-NKP dönem sözcüsü Sabahat Aslan, Çernobil nükleer santral felaketinin tarihin en büyük nükleer santral kazası olduğuna dikkat çekerek kaza sonucunda atmosfere salınan radyasyonun Hiroşima ve Negazaki'ye atılan atom bombalarının 200 katı olduğunu kanıtlanmıştır. Dünya tarihinin en büyük nükleer santral kazası olan Çernobil faciasının zararlarını dünya 28 yıldır hala çok ağır ödüyor. Bütün dünya ülkelerinde yaşayan milyonlarca insan kazadan sonra yayılan Radyasyondan çok olumsuz etkilendi çocuklar sakat ve lösemili doğdu. Kazanın ardından geçen 28 yıllık süre içinde bölgede yaşayan insanların vücutlarında bağışıklık sisteminde yetersizlikler ve genetik yapının bozulması ile kanser oluşumunun hızlandığı, ölümlerin arttığı ve o bölgede radyasyon kirliliği yüzünde tarımın hayvancılığın çok olumsuz etkilendiği araştırma sonuçları olarak dünya kamuoyuna yansıdı. Çernobil sanığı olan Rusya, Akkuyu ve Fukushima'nın sanığı olan Japonya, kendi ülkesindeki tüm nükleer santralleri kapatmasına rağmen utanmadan Sinop'ta ülkemizi felakete sürükleyecek nükleer santral kurmak için çalışmaktadır. Çernobil felaketi, dünyaya nükleer santrallerin çok pahalı, güvensiz, kaza riskinin çok yüksek olduğunu, çevre ve insan sağlığına verdiği zararlarının telafisinin mümkün olmadığını ve bu zararların kuşaklar boyu binlerce yıl devam ettiğini en son teknolojinin kullandığı nükleer santrallerde bile kazaların engellenemediğini, nükleer santrallerin çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği ve çok yüksek toplumsal maliyetlere neden olduğunu bilimsel olarak kanıtlamıştır. Başta Akkuyu'da ve Sinop'ta olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santrallerin kurulmasına Çernobil bir daha asla sloganı ile izin vermeyeceğiz diye konuştu Sabah Aslan. Ve okyanus dibinde maden ocağı açma planları yakında gerçekleşecek gibi. Kanadalı bir şirket deniz dibindeki kazı çalışmalarına başlatma yönünde bir anlaşmayı Papua Yenigine ile imzaladı. Proje 1500 metre derinlikte bakır, altın ve diğer değerli maden cevherlerinin çıkarılmasını hedefliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre çevreciler okyanus tabanında yapılacak maden kazılarının su altı yaşam üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağını söylüyorlar. 5 yıla kadar başlaması beklenen maden çıkarma çalışmaları okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar olarak etrafında biriken mineraller üzerine yoğunlaşacak. Deniz dibinden çıkan asit oranı yüksek aşırı sıcak su soğuk ve alkali deniz suyuyla karşılaştığında mineral tortuların birikmesine yol açıyor bacaların etrafında. Ve bu bacalar karadakinden çok daha zengin bir altın ve bakır madenin cevheri bulunduruyor. Erişim sorunu ve yüksek maliyet nedeniyle benzeri planlar daha önce uygulanabilir bulunamamıştı. Fakat son yıllarda denizde petrol ve gaz çıkarma tekniklerinin gelişmesi ve değerli metallerdeki fiyat artışı bu planları yeniden gündeme getirmiş durumda. Çevre örgütü Greenpeace okyanus tabanlarının haritasının bile henüz çıkarılmadığını ve maden çıkarma operasyonlarının buradaki yaşama ne kadar zarar vereceğinin bilinmediğini vurguluyor. Notulus adlı maden şirketi ise çalışma yapılacak alanın 10 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve su altı yaşamının, Kısa sürede normale dönmesini beklediklerini söylediler. Bu yeni sektörü denetleyen Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası kuruluş bugüne kadar 19 bu şekilde ruhsat verildiğini açıkladı. Kuzguncuklular Derneği üyeleri Kuzguncuk Mahallesi muhtarı Ali Fahik Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup Üsküdar Belediyesi yetkilileriyle görüştü. Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre Bostan'da herhangi bir ticari faaliyet planlamadıklarını dile getiren yetkililer kesin Lennar ağacı içinde çok üzgün olduklarını ifade etti. Kuzguncuk Derneği üyeleri ise Bostan'ın doğal dokusunun korunması gerektiğini uygulayarak Bostan'da yapılacak faaliyetlerin öncelikle kağıt üstünde tanımlanmasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'nin bundan böyle Kuzguncuk Bostan'ı ile ilgili karar alma ve düzenleme konularında Kuzguncuk Derneği önderliğinde oluşturulacak bir komite ile birlikte hareket edeceği belirtiliyor. Bu çok yerinde bir gelişme gibi umarız bu iyi niyet çerçevesi aynı şekilde bundan sonra da devam eder. Silopi'deki termik santralin yanına bir de yenisi yapılmak isteniyor. Bununla birlikte Şırnak merkezde de bir termik santral yapılmasına dönük planlar var. Kütahya'da bunlar protesto edildi. Kütahya'da sevgi yolunun girişinde başlayan yürüyüş termik santralı istemiyoruz. Ha termik ha mermi bu halk bunu yer mi sloganı ve dövizleriyle küçük park önüne kadar devam etti. Burada gerçekleşen basın açıklamasında doğayı ve insana zarar verdiği ifade edildi. Mücadelemizi Hevsel Munzur ve Hasankeyf ruhuyla ile Sonuna kadar sürdüreceğiz denirdi. basın açıklamasından sonra tekrar yürüyüşe geçen gençler sevgi yolunun başında mücadelelerinin devam edeceğini ve sonuna kadar süreceğini dile getirerek eylemlerine son verdiler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.